Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim kitab Ezan Devamı 42. Bab Yemek hazır olup geldiği ve namazda ikamet edildiği zaman hangisine başlanır? İbn-i Ömer yemeğe başlar idi. Ebu Derda da insanın namaza kalbi fari olarak yönelebilmesi için evvela kendi ihtiyacına yönelmesi fıkhının kemalindendir demiştir. Hişam şöyle demiştir. Bana babam urve tahtis edip şöyle dedi. Ben Ayşe'den işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek konulduğu ve da ikamet edildiği zaman yemeğe başlayınız buyurmuştur. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akşam yemeğiniz önünüze konulduğu vakit akşam namazını kılmadan yemeğe başlayınız. Acele edip yemeğinizi Bırakmayınız. İbn Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden her biriniz yemeği konulduğu ve namazla ikamet edildiği zaman yemeğe başlayınız. Yemekten fari oluncaya kadar acele etmesin buyurdu. İbn Ömer önüne yemek konulur. özellikle namaz ikamet edilirdi. Hatta imamın kıraatını işitir olduğu halde yemeği bırakıp da namaza gitmezdi. Zübeyir İbni Muaviye ile Ve İbni Osman Musa İbni Ukbe'den O da Nafi'den olmak üzere Söylediler İbn Ömer şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizlerden her biriniz Yemek üzerinde bulunduğu zaman Namaz ikamet edilmiş olsa bile işini bitirinceye kadar acele etmesin Bu hadisi İbrahim İbne Munzir'den ve İbne Osman'dan rivayet etti ve web ise Medine'liydi. 43 İmam elinde yemekte bulunduğu bir şey varken namaza çağrıldığı zaman nasıl yapar babu İbni Şirap şöyle demiştir. Bana Amr İbn Umeyyye'nin oğlu Cafer haber verdi. Babası ona şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pişmiş bir koyun bacağından bıçakla etleri kesip yelken gördüm. Bu sırada namaza çağrıldı Bunun üzerine Resulullah hemen kalktı. Bıçağı elinden bıraktı ve abdest almadan namaz kıldırdı. 44 Ailesinin ihtiyacında meşgul olan Kimse namaz ikamet edilince hemen çıkar babı. El-Esvet şöyle demiştir. Ben Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye sordum. Ayşe kendi ailesinin işinde yani kendi evinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı dedi. 45. Kendisi namaz kılmak arzu etmediği halde sırf insanlara Peygamber'in namazını ve sünnetini öğretmek masadıyla Halka namaz kıldıran kimse. Ebu Kılabe şöyle demiştir. Malik ibn Huvayrüs bizim şu mescidimize yani Basra Mescidine geldi ve asıl arzun namaz kılmak olmadığı halde ben size namaz kıldıracağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl namaz kılar gördümse ben size öyle namaz kıldıracağım dedi. Eyüp dedi ki, ben Ebu Krali'ye Malik'in nasıl namaz kıldırdığını sordum. Bizim şeyhimiz olan şu Amr İbni Selimi gibi dedi. Yine Eyüp dedi ki, ve o şeyh birinci lekette sucuktan başını kaldırdıktan sonra ve ayağa kalkmadan evvel birazcık oturan bir şeydi idi. 46. Babı İlim ve fazilet sahibi olan kimseler imamlığa başkalarından daha haklıdırlar. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığa tutuldu ve hastalığı şiddetlendi. Bunun üzerine Peygamber Ebu Bekir emredin de o insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe şüphesi Ebu Bekir ince yürekli bir kimsedir. O senin makamına dikelip durduğu zaman insanlara namaz kıldırmaya muktedir olamaz dedi. Peygamber Ebu Bekir'e emredin de insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe yine ilk sözünü tekrar etti. Peygamber ey Ayşe sen Ebu Bekir'e emret de onlara namaz kıldırsın. Şüphesiz siz kadınlar Yusuf Peygamber'in sahipleri olan kadınlar cinsindersiniz. Yusuf Peygamber'in sahibeleri olan kadınlar cinsindersiniz buyurdu. Mütakiben Ebu Bekir Ebu Bekir'e haberci elçi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında insanlara o namaz kıldırdı. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında Ebu Bekir'e emredin. insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe dedi ki ben Ebu Bekir senin makamında yani namaz kıldırdığım miratta dikeldiği zaman ağlamaktan kıraati insanlara işitiremez. Binaenaleyh onlara emret de insanlara namazı o kıldırsın dedim. Ayşe dedi ki ben Hafsa ya da Ebu Bekir senin makamında durduğunda ağlamaktan kıraat insanlara işittiremezsin. Umar'a emret de insanlara ona namaz kıldırsın deyiver dedim. Hafsa dediğimi yaptı. Onun üzerine Resulullah yeter sus. şüphesiz sizler elbette Yusuf Peygamber'in sahibeleri olan kadınlardansınız. Ebu Bekir'e emredin. İnsanlar için namazı o kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Hafsa, Ayşe'ye hitaben ben zaten senden daha hayra isabet edecek değilim dedi. Ve canının sıkıntısını açığa vurdu. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Enes İbn Malik El Ensari radıyallahu anh haber verdi. Ki bu Enes peygambere tabi olup ondan hiç ayrılmamış, ona hizmet etmiş, ona sahip olmuştur. O şöyle dedi. Peygamberin içinde vefat etmiş olduğu hastalığından sahabilere Ebubekir Bekir namaz kıldırıyordu. Nihayet pazar seçimini olunca sahabiler saf saf namada durdukları esnada peygamber hücresinin perdesini açtı da bizlere bakmaya başladı. Kendisi ayakta duruyor ve yüzü mushaf yaprağı gibi parlıyordu. Sonra tebessüm edip güldü. Peygamberi görmekte sevincimizden az kalsın namazı bozuyordu. Halbuki Ebu Bekir peygamber namaza çıkıyor zannıyla ilk safa girmek için iki topuğu üzerinde geri geri gelmeye başladı. Bu sırada peygamber bizlere namazınızı tamamlayın diye işaret etti ve perdeyi salı verip örttü. İşte o gün peygamber vefat etti. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün çıkmadı. Namaz ikame edildi. Ebu Bekir ileriye varıp mihraba geçti. Peygamber perdeyi eliyle kaldırdı. Peygamberin yüzü meydana çıktı ki o anda bize görünen peygamberin parlak yüzünden daha hoş, daha güzel bir manzara görmüş değiliz. Peygamber Ebu Bekir'le birlikte Ebu Bekir ileriye geç diye eliyle işaret etti. Perdeyi indirdi. İşte ondan sonra vefat edinceye kadar güzel yüzünü bir daha görmek müyesser olmadı. Bana Yunus ibni Şihab'dan, o da Salim kardeşi Hamza ibni Abdullah'tan tahdis etti. O da babası Abdullah ibni Ömer'den haber verdi. O şöyle demiştir: Resulullah'ın hastalığı şiddetlendiği zaman kendisine namaz işi hususunda bir şeyler söylendi. Bunun üzerine Resulullah Ebu Bekir'e emredin de insanlara namazı o kıldırsın buyurdu. Ayşe Ebu Bekir ince duygulu bir erkektir. Okuduğu zaman ağlamak ona galebe eder dedi. Resulullah ona emredin o kıldırır buyurdu. Ayşe veya yanındaki kadınlar o sözü tekrar etti. Resulullah ona emredin kıldır, o kıldıracak. Şüphesiz sizler Yusuf'un sahibeleri olan kadınlarsınız buyurdu. Bu hadisi Ez-Zuhri'nin rivayet etmesinde Yunus İbni Yezid Ez-Zübeydi'yi Zuhri'nin kardeşinin oğlu bir de İsa ibni Yahya el bir mutabat etmişlerdir. Ve Ukayd İbni Mamer el-Zuhri'den, o da Hamza'dan, o da Peygamber'den şeklinde söylediler. 47. Bir milletten dolayı imamın yanı başında namaza duran kimse babı. Bir illetten dolayı imamın yanı başında namaza duran kimse babı. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı zamanında Ebu Bekir e insanlara namaz kıldırmasını emir buyurdu. Artık Ebu Bekir insanlara namaz kıldırıyordu. Urve dedi ki bu namazdan biri esnasında Resulullah kendisinde bir hafiflik hissetti de dışarıya çıktı. Tam bu zamanda Ebu Bekir insanlara imamlık yapıyordu. Ebu Bekir peygamberi görünce, Geriye çekilmeye davrandı. Peygamber ona olduğun yerinde dur diye işaret etti. Sonra Ebu Bekir'in hizasında tahiyenin başına oturdu. Ebu Bekir Resulullah'ın namazına uymak suretiyle namaz kılıyordu. İnsanlar da Ebu Bekir'in namazına uymak suretiyle namaz kılıyordu. 48. Bir kimse insanlara imamlık yapmak için namaza girse, akabinde de asıl vazifeli olan birinci imam girse. Bu takdirde ilk namaza başlatan imam geri çekilse de yahut çekilmeyip namazı kıldırsa da namazı caiz olmuştur babı. Bu çekilip çekilmeme hususunda Ayşe'den o da peygamberden olmak üzere gelen hadis vardır. Bize İmam Malik Ebu Hazım İbn-i Dinar'dan o da Sehin i̇bn Se't Sa'd, Sad Es-Sa'id'i radıyallahu haber verdi. O şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere aralarını ıslah için Amr i̇bn yurduna gitti. Namaz vakti geldi. Müezzin Ebu Bekir e geldi de insanlara namaz kıldırır mısın? Namaz ikamet edeyim mi diye sordu. O da evet dedi. Ebu Bekir namaza başladı. Resulullah insanlar namazda iken geldi. Safları yara yara birinci safı vardı. Onu gören cemaat el çıktılar. Ebubekir namazını kılarken başını hiç çevirmedi. Cemaat el çıkmayı çoğaltınca başını çevirdi ve Rasulullahı gördü. Rasulullah yerinde dur diye kendisine işaret etti. Ebubekir ellerini kaldırıp Rasulullah'ın kendisinde olan emrinden dolayı Allah'a hamd ve sena etti. Sonra Ebubekir safa düzgirinde ya kadar geri geri gitti. Resulullah da ileriye geçip namazı kıldırdı. Namazdan çıkınca ya Ebubekir, Bekir sana emrettiğim gibi vakit yerinden kalkmadan senin men eden nedir diye e, sordu. Ebu Bekir de Ebu Khafe'nin oğlu için Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırmak layık olmaz dedi. Ondan sonra Resulullah cemaate dönüp size ne oluyor? El çıkmayı nereden bu kadar çoğalttınız? Namazdayken her kim bir şey arız olduğunu görürse tesbih etsin. Tesbih ettiği vakit elbette kendisine imam tarafından iltifat ve dikkat olunur. El çıkmak kadınlara mahsustur buyurdu. 49. 49. Bab, Namaza gelenler Kur'an okumakta birbirlerine musavi oldukları zaman en büyükleri onlara imamlık eder. Malik İbni Hüveyris şöyle demiştir. Bizler peygamberin yanına yaşları birbirine yakın gençler grubu halinde geldik ve yanlarında 20 gece kadar ikamet ettik. Peygamber merhametli idi. Bize şöyle buyurdu: "Kendi memleketinize dönerseniz onlara öğretseniz, onlara emredin de falan namazı falan vakitte, falan namazı da falan vakitte kılsınlar. Namaz vakti geldiğinde içlerinizden birisi de ezan okusun, en yaşlıınız da size imamlık etsin." Ellinci bab imam bir kalmi ziyaret ettiği zaman onlara imam olur. Ezürhî şöyle demiştir: Bana Mahmud İbnu Rabi haber verip şöyle dedi: Ben İtban İbn Malik el-Ensar'dan işittim şöyle dedi: Peygamber evine girme izni evime girme izni istedi ben de izin verdim. Yanıma gelince evinin neresinde namaz kıldırmamı istersin diye sordu. Ben de ona arzu etmekte olduğum mekanı işaret ettim. Resulullah namaza durdu. Biz de arkasından saf olduk. Ve e, selam verdi. Sonra selam verdi. Biz de selam verip namazdan çıktık. 51. Bab İmam ancak kendisine uyulmak için imam edinilmiştir. Peygamber vefat etmiş olduğu hastalığı sırasında kendisi oturduğu halde insanlara ayakta namaz kıldırdı. İbn Mesud, biri imamdan önce secdeden başını kaldırdığında hemen döner, başını kaldırdığı zaman kadar secdede durur, sonra imama tabi olur demiştir. Hasan Basri, imamla beraber iki rekat kılıp da secdeye muhteşem olmayan kimse hakkında, böylesi sonuncu rekat için iki secde yapar, sonra da birinci rekatı secdeleriyle birlikte kaza eder demiştir. Bir secdeyi unutup da nihayet kıyama başlayan kimse hakkında kıyamı atıp secde eder demiştir. Bize Zahide Musa ibni Ebi Ayşe'den, o da Abdullah ibni Utbe'nin oğlu Ubeydullah'tan tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Ayşe'nin yanına girdim de Resulullah'ın hastalığından bana anlatır mısın dedim. Ayşe evet anlatırım diyerek şöyle devam etti. Peygamber ağırlaştığı zaman insanlar... Namazı kıldılar mı diye sordu. Biz hayır ya Resulallah. Onlar seni bekliyorlar dedik. Öyleyse benim için leğene su koyun buyurdu. Ayşe dedi ki oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı yine. İnsanlar namazı kıldı mı diye sordu. Biz hayır ya Resulallah. Onlar seni bekliyor dedik. Benim için leğene su koyun buyurdu. Koyduk. Oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı. Sonra ayıldı yine insanlar namaz kıldılar mı diye sordu. Biz hayır ya Resulallah onlar seni bekliyorlar dedik. Benim için leğene su koyun buyurdu. Koyduk oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davrandı. Davranırken bayıldı sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı dedi. Biz hayır ya Resulallah onlar seni bekliyorlar dedik. O sırada insanlar mescidin içinde toplanmışlar. Yatsı namaz için peygamberi bekleyip duruyorlardı. Bunun üzerine peygamber insanlara namaz kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Haberci elçi Ebu Bekir'e gitti de Resulullah sana insanlara namaz kıldırmanı emrediyor dedi. Ebu Bekir ki o yüreği yofka bir zat idi. O Ömer'e ya Ömer insanlara, insanlara sen namaz kıldır dedi. Ömer ona hitaben ben buna sen daha haklısın dedi. Sonra Resulullah kendisinde bir hafiflik hissetti de birisi Abbas ona iki adam arasında, adam arasında öyle namazı ismini dışarıya çıkarttı. Ebu Bekir de bu sırada insanlara namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir Peygamber görünce mihraptan geri çekilmeye davrandı. Peygamber ona geri çekilme diye işaret etti ve beni onun yanı başına oturtunuz buyurdu. Onlar da kendisini Ebu Bekir'in yanına oturttular. Ravi dedi ki Ebu Bekir peygamberin namazına insanlar da Ebu Bekir'in namazına uyarak ayakta peygamber de oturduğu halde namaz kılmaya başladılar. Ravi Ubeydullah İbni Abdullah şöyle dedi. Ben Abdullah İbni Abbas'ın yanına girdim de peygamberin hastalığı hakkında Ayşe'nin bana söylediklerini sana arz edeyim mi dedim. Sonra şöyle dedi. Ben de Ayşe hadisinin ona arz ettim. İbni Abbas o hadisten hiçbir şeyi inkar etmedi. Şu kadar ki İbni Abbas, Abbas ile beraber olan o ikinci kimsenin ismini Ayşe sana söyledi mi? Dedi, hayır dedim, o Ali İbni Ebi Talip idi, dedi. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu halde evinde bir keresinde namaz kıldırdıydı. Bu namazı kendisi oturarak bir topluluk arkasında ayakta kıldılar. Peygamber onlara oturunuz diye işaret etti. Namazdan çıktıktan sonra imam ancak kendisine uyulmak için imam yapılmıştır. Öyle olunca da o varında siz de rüküye varınız. Başını kaldırdığı vakit siz de kaldınız. Oturduğu halde namaz kıldığı zaman siz de hep oturarak namaz kılınız buyurdu. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ata bindi de ondan düştü. Bundan dolayı vücudumun sağ tarafı belirlendi. İşte o zaman namazlardan birini kendisi oturduğu halde kıldırdı. Bizler de onun arkasında oturarak kıldık. Namazdan çıkınca imam ancak kendisine uyusun diye imam edilir. Öyle olunca İmam ayakta namaz kıldırdığı zaman siz de ayakta olduğunuz halde namaz kılınız. İmam rüküye vardığında siz de rüküye varınız. O kendisini kaldırdığı zaman siz de kendinizi kaldırınız. İmam Hamide, Allah kendisine hamdini işitip kabul etti dediği zaman sizler de Ey Rabbimiz biz sana itaat ettik. Ya Rabb ibadetlerimizi kabul et. İtaatlerimizden ve sana niyazlarımızdan dolayı sana hamdolsun deyiniz. İmam ayakta olarak namaz kıldırırsa siz de ayakta olarak namaz kılınız. İmam oturarak namaz kıldırdığı zaman sizler de oturarak kılınız buyurdu. Bu peygamberin eski hastalığında olmuştu. Sonra bunun arkasından bir defa da peygamber oturarak namaz kıldırdı. İnsanlar onun arkasında ayakta namaz kıldılar. Peygamber onlara oturmayı emretmedi. Peygamberin fiillerinden ancak sırasıyla sonuncuları alınır. 52. İmamın arkasında namaz kılanlar ne zaman secde ederler babı? Enes, İmam, İmam secde ettiği zaman sizler de secde ediniz sözünü söyledi. Bana Abdullah İbni Yezik tahdis edip şöyle dedi. Abdullah bana evbera tahdis etti. sözünde yalancı değildir. Bana elbera tahtis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senallahu limen hamideh dediği zaman peygamber seydeye varmadıkça bizden hiçbir kimse seydeye varmak için belini bükmezdi. Biz ondan sonra onun ardından ona tabi olarak varırdık. Bize Ebu Nuaym Sufyan'dan o da Ebu İshak'tan olmak üzere bu isnatla bu hadis tarzında tahtis etti. 53 Başını imamdan evvel kaldıran kimsenin günahı babı. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz başını başınızı imamdan evvel kaldırdığı zaman Allah onun başını eşek başına çevirmesinden yahu onun suretini eşek suretine çevirmesinden korkmaz mı ki buyurmuştur. 54 kölenin ve azat edilip de üzerinde velayet devam eden kimsenin imamlığı babı. Ayşe'ye kölesi Zevkan Mushafta imamlık eder idi. Ve zina çocuğunu, veledi zinanın, bedevinin ve peygamberin cemaate Allah'ın kitabını en çok belleyip okuyan kimse ise o imamlık eder sözlerinden dolayı henüz iltiham olmamış bulunan çocuğun imamlığı. Köle illetsiz yani zaruret olmadan cemaatten men olunamaz. Ömer, İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. İlk muhacirler Kuba'da bir yer olan El-Ispate denilen mevkiye geldikleri zaman Resulullah'ın hicret edip gelmesinden henüz kendilerine Huzeyfe'nin himayesinde olan Salim imamlık eder idi. Salim onların Kur'an'ın en çok belleyip okuyanları idi. Bize şube tahsis edip şöyle dedi: "Bana Ebu Tayyib tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinize başı kuru üzüm tanesi gibi olun. Habeşli bir köle de amir, vali veya komandan tayin edilmiş olsa da onu dinleyiniz ve itaat ediniz." buyurmuştur. 55. Bab. İmam namazı tamam kıldırmadığı zaman ve arkasındakiler tamamladığı zaman. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlar sizin için namaz kılarlar. Eğer isabet ederlerse yani doğru eksiksiz kılarlarsa hem sizlere hem de onlara namaz sevabı vardır. Eğer hata ederlerse sizler için sevap, onlar için ikab vardır buyurdu. 56. Fitneye giren ve fitneye maruz kalan kimsenin ve bidat işleyenin imamlığı babı. Hasan Basri, sen bidatçı imamın arkasında namaz kıl, bidatının günahı onun boynunadır demiştir. Ebu Abdullah Buhari şöyle dedi, bize Muhammed İbni Yusuf söyleyip şöyle dedi bize el evzayı tahtif edip şöyle dedi bize ez zuhri humayed abdurrahman'dan o da eb ubeydullah'dan o da adı ibni kiyarın oğlu ubeydullah'dan tahtis etti bize ubeydullah evinde muhasara edilmiş halde bulunan osman İb ibni ibni affanın yanına girdi de sen umumun imamısın başını başına şu görmekte olduğun işler geldi bize bir fitne imamı namaz kıldırıyor. Biz bundan kaçınıyoruz ne buyurursun dedi. Halife Osman namaz insanların yapacağı işlerin en iyisidir. İnsanlar iyi bir şey yaparsa sen de onlarla beraber onu yap. Fena bir şey yaparlarsa sen de onlardan fenalıklarından sakın. Ve Ez Zübeydi şöyle dedi. Ez biz kurtulmuş olmayan bir kurtulmuş olmayan bir zaruretten dolayı olmak müstesna, kadınlığa özenen kimse arkasında namaz kılmasını doğru görmeyiz, demiştir. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e hitaben dinle ve itaat et. Velev ki itaat yahut emir başı kuru yüzüm tanesi kibi olan hâbeşli bir kimse içinde olsa buyurdu. 57. 57 cevap imam ile memum iki kişi bulundukları zaman memun imamın sağ tarafında yanı başında bir hizade olarak dikilir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben teyzem Meymuna'nın evinde kaldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte yatsı namazını kıldıktan sonra evine geldi. Dün de kat namaz kıldıktan sonra uyudu. Sonra kalktı namaza durdu. Ben de geldim onun sol tarafında namaza durdum. Beni sağ tarafına geçirdi. Akabinde 5 rekat namaz kıldı. Ondan sonra 2 rekat kıldı. Ondan sonra uyudu. Hatta ben onun horultusunu duydum. Ondan sonra mescitte kıldıracağı farz namaza çıktı. 58. bab. Memum olan kimse imamın sol tarafında Namazda durduğu zaman imam onu sağ yanına geçirdiğinde her ikisinin namazı bozulmaz. Bize almış İbn-i Rabi, i̇bn Sabit'ten, o da mahramı ı i̇bn Süleyman'dan, o da i̇bn Abbas'ın azatlısı Kuraib'den olmak üzere tahdis etti. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demişti, Ben bir gece teyzem meymunenin yanında uyudum. Peygamber o gece meymunenin yanında bulunuyordu. Peygamber abdest aldı sonra kalkıp namaza durdu. Ben de onun sol yanında namaza durdum. Peygamber beni tuttu sağ tarafına geçirdi. 13 rekat namaz kıldı sonra uykuya mahsus teneffüsü duyulacak kadar uyudu. Zaten uyuyunca sessizce teneffüs etmek adetiydi. Sonra yanına müezzin geldi. Bunun üzerine çıkıp namaz kıldırdı ve abdest almadı. Amr dedi ki ben bu hadisi Bukayıb'den tahsis ettim. O bana bu hadisi Kurayb tahsis etti dedi. 59. bab. İmam başkalarına imam olmaya niyet etmişken sonradan bir topluluk gelip de onlara imamlık ettiği zaman. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle demişti. Ben teyzemin yanında kaldım. Peygamber geceleyin kalkıp mamada durdum. Ben de onunla beraber namaz kılmak üzere kalktım. Onun sol tarafına namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başımdan tuttu da beni sağ tarafında dik etti. 60. Bab İmam namazı uzattığı ve memnun olan kimsenin de ihtiyacı olduğu zaman namazdan çıkıp yalnız kalırsa. Bize Müslim İbni İbrahim tahdis etti ve şöyle dedi. Bize Şube Amr'dan, o da Cabir İbni Abdullah'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. Muaz İbni Cebel, peygamberle beraber namazı kılar, ondan sonra da döner kendi kavmine imamlık ederdi. Buhari şöyle dedi. Ve bana Muhammed İbni Beşer tahtis edip şöyle dedi. Bize der tahtis edip şöyle dedi. Bize Şube Amr'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. Ben Cabir'i Abdullah'dan işittim. Cabir İbni Abdullah'dan işittim. O şöyle dedi. Muaz İbni Cebel peygamberin mahiyetinde namaz kılar, o ondan sonra döner de kendi kavmine imamlık ederdi. Bir defasında yat kırdırdı da Elbakara suresinden başlayarak okumaya kalktı. Cemaatten biri ayrıldı. Muaz onun hakkında fena söz söyler gibi oldu. Bu iş peygambere ulaşınca üç defa fettansın, fettansın, fettansın dedi. Fatin oldun, fatin oldun, fatin oldun buyurdu. Mufassar bölümün ortasında iki sure ile kıldırmasını emretti. Amr İbni Dinar da ben o iki surenin hangi surelerin olduğunu hatırımda tutamadım demiştir. 61. İmamın rükûlünü ve suçluğunu tamamlamakla beraber kıyamda hafifletme yapması babı. Bize İsmail İbni Halid tahtis edip şöyle dedi. Ben Hays'tan işittim. O şöyle dedi. Bana Ebu Mesud Radiyallahu Han şöyle haber verdi. Bir kimse gelip ya Rasulallah Fulancanın bize namaz kıldırırken uzatmasından dolayı sıf, onun yüzünden sabah namazına gitmekten geri kalıyorum. Dedi Resulallah. Hiçbir mevzada o günü günkü kadar öfke görmedim. Sonra Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem İçinizden bazı kimseler cemaatini nefret ettirme hasreti vardır. Hanginizin namaz kıldıracak olursa kısa ve hafif tutsun. Çünkü cemaatin içinde zayıf olanı var, yaşlı olanı var, ihtiyaç sahibi olanı vardır buyurdu. 62. Bab Kişi kendi kendine namaz kıldığı zaman namazını istediği kadar uzatsın. Ebu Hüreyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Birimiz insanlara namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. Çünkü işlerinde zayıf olanı var, hasta olanı var, yaşlı olanı var. Kendi kendine namaz kıldığı zaman istediği kadar uzatsın buyurdu. 63. Kendine namazı uzattığın zaman imandan şikayet eden kimse babı. Ve Ebu Seyyid Malik İbni Rabia El Ensari El Bedri radıyallahu anh Oğluna hitaben namazı bize uzun kıldırdın, Ey oğulcuğum demiştir. Ebu Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse ya Resulallah, falan filancanın bize uzun namaz kıldırmasından dolayı muhakkak sabah namazından geri kalmaktayım. Bunun üzerine Resulallah öyle öfkelendi, öyle öfkelendi ki ben onun hiçbir yerde o gün kadar öfkelendiğini görmedim. Sonra Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hitap etti. Ey insanlar! İçimizde bazı kimseler cemaati nefret ettirme hasreti vardır. Her kim insanlara imamlık ederse namazı hafif tutsun. Çünkü onun arkasındaki cemaatte zayıf olanı var, yaşlı olanı var, ihtiyaç sahibi olanı vardır. Bize Adem ibni Ebu Yas tahsis edip şöyle dedi. Bize şube tahsis edip şöyle dedi. Bize Muharib ibni Disar tahsis edip şöyle dedi. Ben Cabir i̇bn Abdullah el işittim. O şöyle dedi. Bir kimse gece karanlığı basmış olduğu halde iki sunama devesiyle geldi. Muaz'ın yatsı namaza kıldırmasına tesadüf etti. Hemen devesini bıraktı ve Muaz'ın yanına geldi. Muaz namaza El-Bakara yahut Nisa suresini okumaya başlayınca o zat ayrıldı gitti. Akabinde Muaz'ın bu zat hakkında kötü bir söz. Söylediği haberi bu kimseye ulaştı. Bunun üzerine o kimse Peygamber'e geldi ve ona muazza şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa, Ya muazza sen bir fettan mısın? Yahut sen bir fatin misin Buyurdu da akabinde muazza şebbi şebbi hisme rabikem aleyha ve şems veduhaha, ve duha Söylelerini okuyup namaz kıldırmalı değil miydin? Şu muhakkak ki senin arkasındaki cemaatte yaşlı olan, zayıf olan, iş ihtiyacı olan insanlar ve kimseler olan kimseler namaz kılmaktadır buyurdu. Şube şu muhakkak ki senin arkanda cümlelerinin hadise dahil bulunduğunu zannediyorum dedi. Ebu Abdullah Buhari şöyle dedi ve şubeye bu hadisinin aslını rivayet etmekte Sufyan Servi'nin babası olan Said İbn Mesruk, Mısır İbn Kertan'dan bir ve Eşşeyban Ebu İshak mutabihat etmişlerdir. Amr İbn Dinar, Abdullah İbn Müksem ve Ebu Zubeyir Cabiz'den olmak üzere Muaziyatlı namazında El-Bakara suresini okurdu demişlerdir ve şubeye muharipten rivayet etmekte El-Ameş mutabihat etmiştir. 64. Namazı kemale ulaştırmakla beraber namazda vecizlik yani kısaltma, hafifleme yapma babı. Enes radiyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazı hem kısa kıldırır hem de kemale ulaştırırdı dedi. 65. Çocuğun ağlaması sebebiyle namazı hafif kıldıran kimse babı. Bize El-Velid İbni Müslim haber verip şöyle dedi. Bize El-Evza'yı Yahya ibni Ebi Kesirden, o da Ebi Ebu Katede'nin oğlu Abdullah'dan, o da babası Ebu Katede'den olmak üzere tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben namaz içinde kıraati uzatmak niyetiyle dururum. Geride bir çocuğun ağlamasını duyunca anasına meşakkat vermek istemediğim için namazımı kısa keserim buyurmuştur. Bu hadisi El-Evzai'den rivayet etmekte, el İbnü İbni Müslüme, Bişil İbni e, Abdullah İbni Mübarek, Bakiye İbni Velid el-Kelali mutabihat etmişlerdir. Bize Şerik İbni Abdullah tahtı edip şöyle dedi. Ben Enes İbn Malik'ten işittim. O şöyle diyordu. Ben asla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadar tamam ve hafif namaz kıldıran bir imamın arkasında namaz kılmış değilim. Şu muhakkak ki Peygamber çocuk ağlaması işitirdi de çocuğun anasının fitneleceğinden yani üzülüp sıkılacağından korktuğu için hemen namazı hafifletirdi. Bize kata da tahdis etti. Ona Enes İbni Malik radiyallahu anh tahdis etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben namazı uzatmak isteğiyle namaza giriyorum derken bir çocuk ağlamasını işitiyorum. Çocuğun ağlamasından anasının hissedeceği şiddetli üzüntüyü Bilmekte olduğumdan hemen namazımdan hafifletme yapıyorum. Bize ibni adi saitten, o da kata deden, o da enes ibni malikten olmak üzere etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben namazı uzatmak isteyin, namaza girerim" derken bir çocuk ağlaması işitirim. Çocuğun ağlamasından anasının hissedeceği üzüntünün şiddetini bilmekte olduğumdan hemen namazı kısaltır, hafifletirim. Ve Musa İbni İsmail şöyle dedi. Bize Eban İbni Yüzyd tahdis edip şöyle dedi. Bize kata da tahdis edip şöyle dedi. Bize Enes Peygamber'den o da hadisin benzerini tahdis etti. 66. Bir kimse namazı imamla beraber kalıp da sonra başka bir topluluğa imam ettiği zamanki hükmü beyanı babı kâb radıyallahu anh şöyle demiştir. Muaz İbni Cebel, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mahiyetinde namaz kılardı da sonra kendi kavmine gelip onlara kılmış olduğu bu namazı kıldırırdı. 67. İmamın tekbirlerini cemaatteki insanlara işittiren kimse babı. Bize Abdullah İbni Davud tahtis edip şöyle dedi. Bize Ames İbrahim'den, o da El Esvet'ten, o da Ayşe'den taksit etti. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde vefat etmiş olduğu hastalığa tutulduğu zaman Bilal ona gelir namaz vaktini bildirirdi. Peygamber Ebu Bekir'e emredin de namaz kıldırsın buyurdu. Ben şüphesiz Ebu Bekir ince kalpli bir insandır. Eğer senin makamına geçip dikebilirse ağlar ve okumaya muktedir olamaz dedim. Peygamber yine Ebu Bekir'e emredin namaz kıldırsın buyurdu. Ben de söylediğim çözüm benzerini söyledim. Peygamber üçüncü yahut dördüncü defasında şüphesiz sizler Yusuf Peygamber'in sahibesi olan kadınlarsınız. Yani onlar cinsinden kadınlarsınız. Ebu Bekir'e emredin de namaz kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir namazı kıldırmaya başladı. Peygamber de İki kişiye dayanarak çıktı. Peygamberin iki ayağı ve yerde çizgi çizerek çıkışı hala gözümün önündedir. Ebu Bekir peygamberi görünce geri çekilmeye davrandı. Peygamber namazı kıldır diye işaret etti fakat Ebu Bekir imamlık makamından geriye çekildi. Peygamber Ebu Bekir'in yanı başına oturdu. Ebu Bekir tekbirleri insanlara işittiriyordu. Ve hadisi el ameş İbn Süleyman'dan rivayet etmekte Muhadir el Hamedani el Kufi de Abdullah İbn Davud'a mutabaat etmiştir. 68. bab İctiracı olan kimse imama uyar, insanlar da imama uymuş olan kimseye uyarlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sizler bana uyunuz sizin arkanızdaki kimseler de size uyusunlar diye zikir olunur Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir hastalan hastalarının ağırlaştığı zaman Bilal gelip namaz vaktini bildiriyordu Resulullah Ebu Bekir e insanlara namaz kıldırmasını emredin buyurdu ben de ya Resulullah şüphesiz Ebu Bekir hisli gamlı bir insandır muhakkak ki o senin makamında durduğu zaman insanlara işittiremeyecektir bu işi şöyle emretsen dedim Resulullah Ebubekir'e emrediniz o insanlara namaz kıldırır buyurdu. Ben Hafsa'ya da şüphesiz Ebubekir hüzümü kimsedir muhakkak ki o kim muhakkak ki o senin makamına durduğunda e, kârı insanlara işitilemez. Onlara emir buyursan deyiverdim. Hafsa dediğimi yaptı. Resulullah Yusuf peygamberin sahibeleri şüphesiz ki siz kadın Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırmasını emrediniz buyurdu. Ebu Bekir namaza girince Resulullah kendisinde bir hafiflik hissetti de kalktı iki adam arasına dayanarak iki ayağı yerde sürüne sürüne götürüldü. Nihayet mescide girdi. Ebu Bekir onun gelişteki hafif sesini işitince gerilemeye davrandı. Resulullah ona işaret etti. Akabinde Resulullah geldi. Nihayet Ebubekir'in soluna oturdu. Ebubekir ayakta namaz kılıyordu. Resulullah ise oturarak namaz kılıyordu. Ebubekir Resulullah'ın namazına uyuyor, insanlar da Ebubekir'in namazına uyuyorlardı. 69. bab. İmam namazda şüpheye düştüğü zaman insanların sözüne tutunur mu? Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldırıp çıktı namazdan çıktı. Zul yedeğin ona Resulullah namaz nasıl namaz kısaldı mı diye unuttu mu diye sordu. Resulullah aradı ki Zul yedeğin doğru mu söyledi diye sordu. Onlar evet dediler. Bunun üzerine Resulullah ayağa kalktı ve iki rekat daha namaz kıldırdı. Sonra tekbir alıp bir önceki suçudu gibi yani biraz daha uzun iki secde yaptı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa öğle namazını iki rekat kıldırdı. Kendisine iki rekat kıldırdım denildi. Bunun üzerine iki rekat daha kıldırdı. Sonra selam verdi. Sonra iki sayıda daha yaptı. 70. Baht İmam namaz içerisinde ağladığı zaman ve Abdullah İbni Şeddad şöyle demiştir. Ben safların sonuncusunda bulunduğum halde Ümer'im feryat etmeyerek için için ağlamasını işittim. O ben kederimi mahzunluğumu yalnız Allah'a şikayet ediyorum. Yusuf suresi 86. ayetini okuyordu. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı içinde Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırmasını emredim buyurdu. Ayşe dedi ki ben Ebu Bekir e, e, senin a, Makamında yani namaz kıldırdığı mihrapta durduğu zaman ağlamaktan kıraatı insanlara işittiremez. Umar'a emret de insanlara o kıldırsın dedim. Resulullah Ebu Bekir'e emredin insanlar için namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe Hafsa'ya da Ebu senin makamında durursa ağlamaktan insanlara işittiremez. Umar'a emret de insanlara o namaz kıldırsın deyiver dedi. Hafsa dediğini yaptı bunun üzerine Resulullah yeter Şüphesiz sizler elbette Yusuf'un sahibeleri olan kadınlarsınız. Ebu Bekir'e emredin insanlar için namaz o namaz kıldırsın buyurdu. Hafsa Ayşe, zaten ben de senden bir hayra nail olacak değildim dedi de canının sıkıntısını ifade etti. 71. Safları ikamet sırasında ve ikametten sonra namaza başlamadan önce dümdüz yapmak babı. Ben Numan İbni Beşir'den işittim. O şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı ya düz yaparsınız ya da Allah yüzlerinizi muhakkak ayrı ayrı taraflara çevirecektir buyurdu. Bize Abdülvaris, Abdülaziz ben o da Enes radıyallahu anh etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz saflarını doğrultunuz. Zira ben sizleri arkamdan da görüyorum buyurmuştur. 72. Safların düzeltilmesi sırasında imamın insanlara karşı yönelmesi babı. Bize Enes radiyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Bir defa namaz ikamet edilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzülerini bizlerden tarafa döndürdü de namaz saflarınızı doğrultunuz ve sımsıkı birbirinize yapışınız. Çünkü ben sizleri sırtımın arkasından da görüyorum buyurmuştur. 73. Birinci saf babı. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Şehitler tu da bu olan taunda ölen, karın illetinden ölen, yıkık altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda ölendir. Yine buyuruyor ki ilk vakitte olanı bilseler muhakkak ki ona yetişmek için yarış ederlerdi. ve sabah cemaatlarında olan faziletini bilselerdi emekliye emekliye, olsa muhakkak ki namaza gelirlerdi. Birinci safta bulutmakta neler olduğunu bilselerdi onlara nail olmak için muhakkak kura atarlardı. Yetmiş dördüncü bab, saftı doğrultmak namazı güzel doğrultmak namazın güzel tamam olmasındandır. Bize Mamer Hennam'dan o da Ebu Hureyri'den haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine Uyusun diye imam edinir. Binaenaleyh imama muhalif iş yapmayınız. O ülkeye varınca ülkeye varınız. Başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırınız. Seni Allah-u hamideh dediği zaman Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Secdeye gittiği zaman siz de secdeye gittiniz. Oturduğu halde namaz kıldığı vakit siz de hep oturarak namaz kılınız. Namazda safı doğrultunuz. Çünkü saf doğrultmak namazın güzelliğindendir. Bize şube kata eden o da Enes'ten takdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı dümdüz yapınız. Çünkü saflarınızı dümdüz yapmak namaza ikame etmektir. Etme işlerinden de buyurmuştur. 75 Namaza durma sırasında safları tamamlamayan kimsenin günahı babı. Bize sahip İbni Ubeyd Et-Tahi şey İbni Yeser'den o da Ensari'den o da Enes İbni Malik'ten şöyle haber verdi. Enes İbni Malik radıyallahu anh Basra'dan Medine'ye geldi. Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahdinden zamanından beri bize beğenmediğin şeyler neler diye soruldu. Enes sizin beğenmediğiniz beğenmediğin bir şeyiniz yok şu kadar var ki sizler safları doğrultmuyorsunuz dedi. Ve Ukbet İbni Ubeyd bu Şehir İbni Yasar'dan, o da İb, Enes İbni Malik Medine'ye bizim yanımıza geldi deyip bu hadisi rivayet etti. 76. Safta omuzun omuza ve ayağın ayağı yapıştırılması babı. Ve Numan İbni Beşir ve bizden olan kimsenin kendi topuğunu yanındaki arkadaşının topuğuna yapıştırdığını gördüm demiştir. Bize Zuhair Humeyd et-Tabil'den o da Enes'ten tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz saflarınızı doğrulsunuz. Çünkü ben sizleri sırtımın arkasından da görüyorum buyurdu. Yine Enes bizim her birimiz kendi omzunu arkadaşının omzuna ayağını da arkadaşının ayağını yapıştırırdı dedi. 77. Bab Memum olan bir kimse imamın solunda namaza durduğu ve imam da onu arka tarafından Tutup sağ yanına geçirdiği zaman namazı tamam olmuştur. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle dedi. Ben bir gece peygamber ile beraber namaza kalktım. Onun sol tarafına durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arka tarafından başımı tuttu ve beni sağ tarafına geçirdi. Böylece namazı kıldırdı ve uyudu. ben o müezzin geldi de kalkıp abdest almadan namaz kıldı. 78. Bab Kadın tek başına bir saf olur. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan, ben bir yetim ile beraber bizim evde peygamberin arkasında cemaatle namaz kıldık. Annem Ümmü Süleym de bizim arkamızda namaz kıldı demiştir. 79. Mescidin ve imamın sağ tarafına gitmek babı. Bize Asım Esşabi'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Bir gece namaz kılmak için peygamberin solunda durdum. Peygamber beni elimi yahut fazımı tuttu da eliyle arkamdan işaret ederek nihayet beni sağ tarafına dikertti. 80. bab İmamla ile arasında duvar yahut sutre olduğu zaman ve Hasan el Basri seninle imam arasında bir nehir bulunduğu halde imama uyup namaz kılmanda bir beis yoktur demiştir. Ebu Mikles de, aralarında yol yahut duvar bulunursa imamın tekbirlerini işittiği zaman insan imama uyabilir demiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti olunca kendi hücresinde namaz kılardı. Hücresinin duvarı alçak olduğu için insanlar Peygamberin namaz kılarken şahsını yani karaltısını gördüler. Bir takım insanlar kalktılar ve onun namazına uyup namaz kıldılar. Sabah olunca bu yaptıklarını aralarında konuştular. Ertesi gece peygamber yine namaza kalktı. Yine bir takım insanlar kendisine uyarak namaz kıldılar. Bu iş iki yahut üç gece tekrar etti. Ondan sonra gece olunca Resulullah evinde oturdu. Oraya çıkmadı. Sabah olunca bazı kimseler sebebini anlamak için bunu Resulullah'a arz ettiler. Resulullah cevaben gece namazı sizin farz yazılacak diye korktum dedi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hasırı vardı ki onu gündüzleri yaya geceleri de hücre haline kordu. Da orada namaz kıldı. İşte insanlar oraya döndüler de onun arkasında namaz kıldılar. Bize Abdullah hala İbn Hammad'dan tahsis edip şöyle dedi. Bize heyip tahsis edip şöyle dedi. Bize Musa İbn Ubeyd Salim Ebu Nadırdan o da bu Süleyman'dan o da Zeyd İbn Sabit'ten olmak üzere tahsis etti. Şöyle demiştir. Resulullah namazda zannederim hasırdan bir hücre edindi de bir haftice namaz kıldı. Sahabelerden bir takım insanlar onun namazına uyarak namaz kıldırdılar. kıldılar. Rasulullah onların yaptıklarını bilince oturmaya başladı. Mütakiben onların yanına çıktı da şöyle buyurdu. Yaptığınızı gördüğüm bu işi tanıyıp beğendim. Lakin ey insanlar siz bu nafileyi evlerinizde kılın. Çünkü farz olan müstesna insanın namazının en faziletlisi kendi evinde kıldığı namazdır. Affan İbni Müslim şöyle dedi. Bize Muhaib tahdis edip şöyle dedi. Bize Musa İbni Ukbe tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Nazır'dan işittim. O da bu